Açık Dergi dergi programı farklı formatına devam edecek. Esasında birkaç gündür söylüyoruz sizlere Paris'ten naklen yap, yapacağımızı, getiri organizasyonu Kocaeli İstanbul kapsamında burada davet edildik. Getiriye öncelikle teşekkürler. Hem başta bizi düşündükleri için sonra da davet ettikleri için. Bu arada ufak aksaklıklar yaşanmak durumunda Zannedersem bütün dinleyicilerden ve buradaki herkesten en başta özür dilemek lazım. Ama sadece 3 saat oldu buraya geleli. Ancak bu akşamın yayının en azından teknik kısmını biraz zorla ayarladığımızı söyleyebiliriz. Ama Paris'ten burada olan biteni size aktarmaya çalışacağız. Nedir mesele? Kısaca ondan bahsedelim. Koleji İstanbul'un bize ilk başta geldiği teklif. Siz madem Açık Radyo'da kültür sanat programı yapıyorsunuz ve İstanbul'un kültür sanat dünyasının belli bir miktarını en azından yansıtmak gibi bir iddianız var. O zaman gelin bu programı burada yapın demişlerdi bize. Biz de hiç zannedersem eveleyip gevelemeden bu meseleye daldık evet. ve şu anda Paris'teyiz. Aynen öyle. Getelirik bir hafta bir süre boyunca esasında İstanbul'un tüm kültür sanat etkinliklerini daha doğrusu güncel sanat sahnesini Paris'e Getelirik kolektifine taşımak gibi bir amaca sahipti. Biz de bunun üç günlük parçasını tutmuş olacağız. Bu arada şu anda bulunduğumuz stüdyodan belki birazcık bahsetmek lazım. Şu an e, herkese açık, e, kamusal bir stüdyomuz var. E, arada camların olmadığı. E, o yüzden arada bir sesler de git gitme olabilir. Bu sorunlar için şimdiden özür dilerim. Izleyelim. Evet. Bu üç günlük yayının da özetini kısaca şöyle verebiliriz. Biz her zaman yaptığımız gibi İstanbul'da olan bir anlatmaya çalışacağız. İlk yarım saat ve kırk dakika olarak e, kabaca söyleyebiliriz. Bunun haricinde de getirdiğin organizasyondan e, etkinliğinden bölümler açık dergi içerisinde açık radyo aracılığıyla yansıtılmaya çalışılacak. Aynı zamanda buraya gelenlere de ertesi günlerde ya da hemen sonrasında akşam Olan biten aktarılmaya çalışılacak. Bu akşamki konuklara kısaca bakmak gerekirse konseri olan iki grubun burada olacağını söyleyelim. 1-2-3 ya da 123 bu konuda hala aramızda muhalefet var. Ve Yakaz Ansambul bizlerle beraber olacak. Bunun haricinde İstanbul'daki çeşitli konserlerin görüntülerini kaydetmiş olan Olivia Tayip bizlerle beraber oluyor bu akşamın yayın içerisinde. Evet bütün bunlar, bu konuklar biraz sonra... Bizlerle beraber olacak. Yaklaşık 6,5 gibi. Bu, evet bu aslında. arada Teknik masada da Gürkan Weiss'in olduğunu söylemek lazım. Onun şu anda insanüstü bir çabasıyla bu yayın gidiyor. Feryal de karşı taraftan Teknik masada bu arada İstanbul'dan iki taraftan yürütülmekte. İnternet üzerinden bu yayının yapıldığını söyleyelim. İstanbul'daki dinleyicilerimize her an bir kesinti olabilir diye korkmaktayız. Ama şimdi bir parça dinleyelim. Hafif soğuklanmak adına grup bunalımdan bir parça geliyor. Biraz hareketli başlayalım istedik. Bunu tertelle başlamıştık. Eveleme develeme isimli parçayla şimdi taş var köpek yok geliyor. Müzik <Gülüyor> SviĞa genonu na melanide možene tohu na profesion mevzuka možol — Po re다 fois löjdo vš ...Dirbran sahnesinin Say Kadalik Müziği'nin ilk temsilcilerinden olmuştu. Erkin ile birlikte elbette. Biz de ilk yayınlandığı dönem, e, grubun ilk kurulduğu dönem yayınladıkları single'a gittik. Hatta en bilinen şarkılarıdır aynı zamanda. Taş var, köpek yok isimli parça Aydın Çakuş, Ahmet Güvenç ve Nihat Örer'lerden oluşuyordu. Bu arada grup dağıldıktan kısa bir süre sonra da Erkin Koray'la çalışmaları olmuştu. Evet. Paris'teki yayınımızın ikinci parçası oldu. Evet, normalde esasında ağırlıklı olarak Türkçe ya da Türkiye'den çalan bir radyo programı değiliz ama burada olmak ve İstanbul'dan bahs bahsedecek olmak bize de böyle bir hani motivasyon avantaj ya da avantaj verdi, evet, verdi yani. denebilir ya da heyecan aynı şekilde. <gülüyor> evet bu üç günün yayını boyunca da zaten İstanbul'dan ve Türkiye'den kültür sanat konuşuluyor olacak. Evet. Bu arada tabii ki İstanbul'da olan bitene de kayıtsız kalmak olmaz. Zira burası da epey hareketli gerçi ama İstanbul'da epey hareketli. Yarın Biyenel başlıyor. Bir sürü sergi açıldı. Konserler sonrasında devam ediyor. Evet biz de bu tempoyu biraz getirdiğe sirayet ettirmek göreviyle buradayız. O yüzden kent takvimiyle başlayalım derim ben Gözde. Evet bu akşamın esasında sanırım en önemli etkinliği de haberini vermiştik. Kardeş Türküler konseri Harbiye Cem'in Topuzlu Açık Hava sahnesinde Kardeş Türküler bu akşam epey kalabalık bir ekipte sahneye çıkacak. Artık Tunç Boyacan kendisine eşlik ediyor ki e, son olarak geçen sene çıkmış Çocuk Haklı ya da Çocuk Aklı albümünde de e, beraber çalışmışlardı zaten. Yanısır Arhan Linkyan'la birlikte Sezen Aksu'de e, Ok Meydanı Halk Çocuk Korosu var. Esasında dün de haberini vermiştik. Aynur'un bu konsere katılması bekleniyordu fakat sonrasında yapılan bir açıklamada sağlık sorunları nedeniyle e, şimdilik en azından bu konserin gerçekleşemeyeceğini duyuruldu. BGS'nin e, internet sitesinde Haybercemin Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ne tabii e, yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen o garip konserden sonra Aynur Doğan'ın çıkması epey iyi olacaktı fakat belki de yakın bir zamanda yeniden bir konser olur. Evet bir... bu arada birçoklarının esasında belki de gönnet e, sosyal medya niyetinde olup şunu da söyleyebiliriz. Aynur Doğan sadece sağlık sebeplerinden ötürü sahneye çıkamıyormuş. Bunu da e, belirtelim. Evet, diğer etkinliklerde bu akşam bir de Sakaraller konseri varmış. POT'de olmak üzere. Onlar da 2003 yılında kurulmuş bir gruptu. Biz indirak grubu. Evet, bunun haricinde de BNL'nin açılış partisi var. Yarın akşam salon İKSV'de saat 10'da açılıyor. 12.si gerçekleşiyor. Felix Gonzalez-Torres ilhamlı, isimsiz başlıklı bir evet. BNL. Epey gevezeliğini yaptık ama gene de burada... Belki tekrardan bir değinmek gerekir. Felix Gonzalez Torres 90'ların sanatını özellikle epey etkilemiş bir sanatçıydı ve onun yani biçimsel formunu temel olarak İHA'm alan bir BNR işiyle karşı karşıyayız. İki küratör ciddi bir çalışmayla da denilebilir ekip çalışmasıyla ki bilgi sızdırmak epey zordur. O çalışmayla bilgi sızdırmamayı becermişlerdi BNR mevzunda. Evet. Yarın açılıyor saat 10'da sabah bir şey var basın toplantısı var. Bir basın var. toplantısı var evet. Esasında e, basın için açıldığını söyleyebiliriz şimdilik. E, asıl açılış Cuma günü olacak. Evet. Öncesinde de bir parti var. Fakat biz Onu de yarın elimizden geldiği kadarıyla basın toplantısından sonra ni, nihayet ortaya çıkan sanatçılar size aktarmaya çalışacağız. Şimdilik sadece yarın salonda bir e, parti gerçekleşeceğini söyleyelim BNR ile ilgili olarak. Evet Babilon'da da Babazula konseri var. Az evvel Murat Ertel'le açmıştık. Hiç de uzakta değiliz esasında yani İstanbul'a. Minnaitex spes konserleri devam ediyor. Geleneksel Türk müziğini elektronik öğelerle bir araya getiren Kavaca ve Babasola Gelecek Kondu albümünün ardından Babylon sahnesinde oluyor. Peyote'de iki var. Yarın akşam Peyote, İstanbul'un önemli indie sahnelerinden bir tanesi. Yazında aslında kapatmadı sahnesini genel diğer sahnelerin aksinin. Konserler devam etti. Esas Çocuk Ver, Retepeks konserleri yarın gece yarısına doğru başlayacakmış. Herkese duyurulur. Şimdi konserleri tüketmişken esasında bir parça arası verelim istiyoruz. Kardeş Türklerden, kardeş Türkler konserinden özellikle Paşta bahsetmek, biraz da ayrıntıyla bahsetmek çok daha önemli gözüküyordu gözümüze. Aydın Doğan'ın konsere çıkıp çıkması ve hatta onunla bir söyleşi de yapmak istemiştik ama çıkamayacağı bir konser hakkında evet. o da konuşmak istemedi bizimle. Esasında sanatta sansür, güncel sanatta sansür ya da oto sansür gibi mevzuların da tekrardan açıkça geç içerisinde dillendirilmesine e, vesile olabileceğini düşünmüştük. İşte şimdi bu kısma birazcık yaklaşmak adına Bajar'dan bir parça deneyebileceğiz sizlere. Boğaziçi Üniversitesi'nin gösteri sanatları topluluğunun Kardeş Türkler ekibinin içinden çıkmış Bajar. Esasında şehirlik Kürt müziği yapıyor. Evet, kabucu, şehirli Kürt ve rock müziği denilebilir. Hatta onlardan bir parça var şimdi açık dergi içerisinde. Paris'ten canlı yayınımızda Nezbe albümlerinden Ameliyyi dinliyoruz. Oh, my God. dikin Şiwer e mal mevan no bri xewe zan nevan mo bri xewe mal çedikin Besî go ew beê peren piks bexwa hatê far no bri xewe mal ç Ehl-i Jurd, Ehl-i Şerim, maksad-ı malamdı qarım, kas tapırsı halemən. Çimaz beheməran, çimaz beheməran. Dürestəm, Twa bebem babellejzin ez e ne ça zu di razm Txwazam bebem bebe razin le çali zu di la Geço gel li jrim انا اللهم انك خرابه كموي سرمده لو شب 11 کسنا باشه تو با دل زارو که اون بهم نیاش مال با تا به امره دین اندر several dozen له خوج و چار Evet, Başardan dinlediğimiz Ameli isimli parçaydı. Nezbe albümlerinden BGST'nin içinden çıkmış bir başka proje. BGST'de Kardeş projesi projesiyle bu akşam açık hava sahnesinde olacak. Bu arada buradaki dinleyicilerimize ve izleyicilerimize de Siyah bant isimli bir güncel sanatta sansüre dair bir takip sitesi olduğunu hatırlatalım. İstanbul'un kültür sanat dünyasından bahsediyor ki. Evet, aynen öyle. Ee, esasında sanırım bir ay önce dergiye konuk etmiştik. Siyah Bant'ın e, parkla bir park sanat kolektifiyle bir alakası var. Pelin Başarı'nın kurduğu, e, ilk senede söylediği gibi temelde e, sanat... Sanata karşı gerçekleştiren tüm sansür eylemleriyle hem vaka bildirmek için hem sansürlerle ilgili haberdar olmak ve sonrasında belki de harekete geçebilmek için kullanabileceğimiz bir mecra siyahbant.org sitesi. Bu arada son olarak da biraz önce bahsettiğimiz birkaç ay önce gerçekleşen Kürtçe şarkı söylediği için tepki ve saldırı alan Aynur konseri ile ilgili haber var. Sonrasında güncelleneceğini tahmin ediyorum. Evet ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü meselenin bitmeyeceği aşikar evet. belki de ekibe ihtiyaç vardır. Kısa bir değinip evet, sal, salta geçeceğiz esasında İstiklal Caddesi üzerinde birkaç ay önce açılmış olan yeni kötü sanat mekanı. Bu arada Eylül gibi saltında ikinci mekanın Galata'da açılacağı söyleniyordu. Bu konuda gelişmeye maalesef vakıf değiliz. O yüzden güncellemesini yapamıyoruz. Ama salatta yakın zamanda dün açılmış olan İstanbullaşmak sergisinde biraz sonra bahsedeceğiz. Ama iki başka sergi var bundan önce bahsetmek istediğimiz. Arter isimli mekana bakalım. Mezopotamya dramatürjileri Kuklu Ataman'ın ilk defa İstanbul'da sahneye iniyor. aynı gün açılacak iki sergiden bir tanesi esasında bu 2009 yılında başlatmış Kuklu Ataman Mezopotamya dramatürjileri isimli serisine Lins Avrupa Küçürbaşkent etkinliklerinde gösterilmiş. 2010'da da Roma'ya gitmiş, şimdi de Türkiye'deki ilk gösterimi Biennale paralel olarak gerçekleşiyor. Evet daha henüz görmedik. Maalesef yarın açılacağını söyleyelim. Biz de dönüşte gideriz. 15 Eylül'de. yanında da itibaren sizin katılma olasılığınız var. 17 Kasım'a kadar İstiklal Caddesi üstünde. Evet 12. BNL'in paralel etkinlikleri olarak paralel sergilerden bir başkası da bugün açılmış olan Akbank Sanat'ta açılmış olan Zaman Kapsülü sergisi. Fotoğraf sanatçısı Bruno Sera Long'un işlerinden oluşan bir sergi. İspiratörlüğünün esasında çoğu Akbank Sanat sergisinde olduğu gibi alayakal üstleniyor. Sergideki işler genel anlamda enformatif işlerden oluşuyormuş diyebiliriz. Ama serginin metninde Bruno Serenong'un fotoğrafları belgesel niteliği taşımalarına rağmen onun açısından gelişen bu bakışın aynı zamanda öznerlikleri ortaya koymak bakımından ne kadar perspektif olduğunu bize göstermekte deniyor. Kendisi seyahat ediyor, konusunun peşinden gidiyor denilmiş. Küratörü Ali Akay, tekrar hatırlatalım. 15 Eylül'de açıldı. 28 Ekim'e kadar Akbank Sanat'ta e, Biennial'in paralel etkinlikleri kapsamında görmek mümkün olacak. Evet paralel etkinlikleri dışında ama Biennial'e epey yakın bir başka etkinlikte. Saat'ta söylediğimiz gibi İstanbullulaşmak evet. sergisi son 20 senelik bir zaman içerisindeki İstanbul'a dair bir araya getirildiği bir e, iş e, olacak. Çeşitli sanat mecralarının esasında dokumentasyonlarından bahsediyoruz. Evet, kısaca belki sergiyi açmak mümkün olurdu ama dün epey aynısıyla bahsetmiştik. Biz bunu seslerle aktaralım, istedik sizlere belleğe dair, İstanbul'un belliğine dair bu sergiden gün içerisinde İstanbul'daki arkadaşlarımızın aldığı bir koleje gidiyoruz. 3 dakika uzunluğunda video seslerinden oluşuyor. İstanbul Şikaye Kurusu'yla başlamaktayız. Bu kayda Nedim Azar'ın belgeseli hareket ayarındığının bir bölümünden sesler. Belmin Söylemez'in 34 taksi isimli belgeselinden sesler ve ayrıca İstanbul'da 2008, 1 Mayıs'ından... Haber sesleri İstanbul'aşmak sergisinde açık radyoda ve Paris'te yayınlanacak şimdi. Bu yoldan geliyorlar, birçok yerden geliyorlar. İkisi üç ay çalışıyor, ikisi bir yıl çalışıyor. Kimisi zaten göçertilmiş gövlerden gelmişler, İstanbullar işsizler. Burada geliyorlar, burada iki aylık, bir aylık, 15 beş günlük işler yapıyorlar, çalışıyorlar. Patronum, bu iş Taşoran'a bak. İş güvenli olduğunda söz konusu olduğunda, ana firma Taşoran'a atıyor topu. Taşoran benim iş yerimden ana firmaya atıyor ilan ediyorlar bunlara abi. Şamsılı olacaksın, işe alınacaksın. Sağ olacaksın, işe alınacaksın. Unut, yarın vakti, lan zaman iş yırtılıyor. Neden? Neden bilmiyorum yani. dolayısıyla ya Türkiye'ye ya kaj, rapsa, Aynimiz, olan hastalarımın raporlarını çıkartıyorum. Bu kez sıra sevdikalarda. Bu dünya Aralarında DİSK, KİP Tabitler Birliği ve Mimar Mühendisler Odalarının da bulunduğu kuruluşlar Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi. En The yeah. bir feedback'te galiba yayına. Ee, İstanbul Aşmak sergisinden yani İstanbul'da da dokumentasyon sergisinde sesleri ardı ardına dinlettik sizlere. Evet şimdi İstanbul'da zannedersem reklam vakti gibi gözükmekte. Ekleyeceğim bir şey var Galiba. Evet, esasında var. <gülüyor> evet. Salttaki İstanbullaşmak sergisinin İstanbul'la ilgili zaman içinde toplanmış çeşitli verilerin bir araya getirilmesine oluştuğunu söylemiştik. Bir tane internet sitesi var esasında tüm bu belgeleri sergiye gitmeden de izleyebileceğiniz database.becomingistanbul.org ismini taşıyor. Sitinin epey ilginç ve kapsamlı bir tasarım var. Şu an tamamen bitmemiş. Fakat orada asayiş, umut, yüzey, yönetim, çelişki, tecrit gibi çeşitli konu başlıkları üzerinden ulaşabilirsiniz. Sergi'ye gitmeden önce şimdiden onu belki de küçük bir bilgi olarak hatırlatmak istedim sadece. Evet peki bir parça dinleyelim. İstanbul'da reklama girebilmek için maalesef İstanbul'da dinlenemeyecek. Buradaki yayını Türkçe sürdürmeye devam edeceğiz. İhan Erşahin dinletelim istiyoruz. Bu akşam bir konseri var. E, Getelirik'te gerçekleşecek son konser. Gecenin kapanış konseri. Ondan gelecek. 96 yılına kadar geri gideceğiz esasında. 20 sene önce çıkmış bir İhane Şahin albümü She Said ismini taşıyor. Dinleyeceğimiz parça açılış parçası. Albümün The Chief. Açık Dergi. Paris'ten La Gete Derey'in Kolej İstanbul yayınından daha doğrusu etkinliğinden yaptığımız yayına devam ediyoruz. Evet siz biz reklam arası duydunuz. Biz de burada İlhan Erşahin dinledik. Bu akşamki konser dinlemiştik. Evet ve şu anda stüdyomuzda da ağzıma geliyor ama yanımızda dört tane konuğumuz var. Yakazi ensemble demiştik bu akşam konserleri var. Kolej İstanbul'un ilk konserini gerçekleştirecekler. Biz bugün geldik ya da önce olduğunu bilmiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Hoş <gülüyor> Merhaba. Yapımı çok uzatmamak adına. Ama Akayel esasında epey bir süre önce, gerçi galiba bizim akış, zihnimizin akışıyla alakalı ama bir sene oldu mu bilmiyorum yayın, yayınlanan da ama Akayel. Ekim'de yayınlandı. Ekim'de. Evet, epey olmuş. Evet. Bizim de epey ilgimizi çekmişti albüm ama bir türlü... Bunu yani Paris'te yapmanın yani bir yandan da utancı gibi. <gülüyor> Değişik bir durum evet. <gülüyor> evet söyleşeyi. Evet Yakaz Ensemble epey ilginç bir müzik yapıyor. Yani şahsi en azından izlenimlerimiz bir şekilde insanı içine alan bir ambient müziği en temelde böyle olduğu söylenebilir. Yani en azından insanı belli bir atmosferin içine çıkıyor. O atmosferden Anlanan duygu nedir? O bayağı şahsi bir durum. Hani evet. Rahatsız edici ya. de olabilir. <gülüyor> Bazen çok ciddi bir macera anlamına da gelebilir. Ben uzatmak istemiyorum. Yakaza ansemblığı sizden dinlemeyi tercih ederim. Tamam. Öncelikle isminizi rica edebilir miyim evet. teker teker? Ben Eray Düzgünsoy. Grupta e, Rebap, Nombra, Kudüm, Tarı çalıyorum. Daha çok peyli enstrümanlar yani. Ben fakih kadem oldu. Ben de Ney Ee, bir, bir çeşit Japon flütü olan Shakoachi ve Endonezya'nın Bali Adası'ndan Sarom isimli bir metal, metal fon, bir metal fumalı enstrüman var. Bu üçünü çalıyorum. Ömer Sarıgedik, elektronikler ve bas gitar çalıyorum. Aynı zamanda video da canlı olarak. Ben de Ceren Erendor. Ben de yaylı tamburu ve violonsel çalıyorum grupta. Çok basitçe şey mi? Geleneksel enstrümanların yeni bir bağlama oturmuşu. Esasında biz ancak böyle kategorize edilmiştik kafamızda. Ama kayal çok eski bir mitoloji baktığımızda. Ama aynen. bambaşka bir form içerisinde. Ee, aslında bakıldığında tabii ki geneliksel enstrümanlara işte yeniden bir yorum katmış oluyor. Fakat bunu daha önceden e, yapılmış bir takım örnekleri üzerine de yeni bir şeyler eklemek istedik. Dolayısıyla e, Batı literatürüne ait olan e, müzikal kültürleri de Bu anlamda ele almış olduk. Sadece yani çaldığımız enstrümanlar değil işte elektroniklerde ve sampling'te de kullanılan birçok yeni ses aslında bir anlamda da batıyı da kapsamış oluyor. Bu anlamda daha önce kullanılmış işte bu sentez müziği, world music tanımını birazcık daha aşmış ya da aşmış demeyeyim ama dışına çıkmış bir yapısı var grubun Evet. Hı -hı. New World Music demişler burada getireyim programında. Siz nasıl o, bir ara... O, o zaten Hı -hı. aslında bizim bir tanımlamamız. Öyle. Biraz Hı -hı. böyle hani cephe açar gibi demeyeceğim ama World Music'in böyle problemli bir alan olduğu Hı -hı. kanaatindeyiz. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bir sürü şey de müzik yeniden tanımlanıyor esasında. Ya aslında Hı -hı. evet. Yani biraz Eski böyle dertleri olan, olan her grubun e bu da benzer bir takım yaklaşımlar içinde Hı -hı. olduğunu zaten görüyoruz dediğimiz gibi. yani Yeniden Hı -hı. tanımlanma. Peki, ilk önce bir duyalım isterseniz evet, Yakazi Ansembl'ın müziğini, ha, sonra sohbete devam edelim. Tamam. Gürkan, Yakazi Ansembl'ın amaka yerinden ikinci parçaya geçiyoruz. 野道が見て通ひはくれぬ。なお松島、塩川のところどころ絵に書きて送る。かつ今の染めをつけた藁じに偽く花むけす。さればこそ風流のしれ物。ここに至りてその実を表す。菖蒲草、足に結ばん藁じの Sonsuz Bilmece Yakaz Ansembl'ın Amak ayarından dinlediğimiz ilk parça oldu. Bu akşam Paris'te daha uzunluğu dinleme imkanı var ama albümde de olduğu epey çıkalı. Şimdiden <gülüyor> söyleyelim AKM müzik dedik değil mi? Yanlış değil. Evet, evet. evet, Yakaz Ansembl nasıl bir araya gelmiştir? Tam kadrosunuz galiba değil mi şu evet. anda? Öncelikle çok teşekkürler. Teşekkür Geldiğiniz için, kırmadığınız için. Nasıl evet. bir araya geldi ya Yakaz Ansembl'da bu müzik? ortaya çıktı. Merak Biz, ediyoruz. Biz e, yaklaşık 7 sene önce aslında Eray'la tanıştık. Ve tanıştığımız gün itibariyle hep beraber müzik yaptık. Aa, bu çok çeşitli ufak tefek projeler, daha büyük projeler oldu, başka gruplar oldu ama Ekaz Ensemble 2006'da kurulmakla beraber bugünkü formuna diyelim, yani bu 4 kişilik kadrosuna aa, 2009 e, senesi başlarında e, ulaşmış oldu. Biz okuldan aslında tanışıyoruz. Era Eray'la da, Ömer'le de. Ceren aynı zamanda Eray'ın eşi. Ee, o da Çeliz Mimar Sinan e, Biyolonsal Bölümünden mezun. Bizim aslında herkesin altyapıları birbirinden çok farklı. Biz okulda aynı bölümde olduğumuz için işte müzikoloji ve etnomüzikoloji üzerine çalıştık. Bu arada kullandığımız bu çok çeşitli enstrümanlar falan da bu üniversitedeki eğitimle de bağlantılı şeyler. Yani üzerine akademik olarak çalıştığımız ülkelerin enstrümanları ve geleneklerini gerçekten derinlemesine üzerine kafa yorarak böyle biraz süzülmüş bir şey var. O yüzden de en azından güzel bir samimiyeti olduğunu düşünüyoruz. Şeyin. Bu arada Ömer'le de okuldan tanışıyoruz. Ondan sonra o da elektronikler özellikle ses tasarımı üzerine bir uzman. Ondan sonra Eray'la işte uzun yıllardır onunla birlikte şey oldu ıhı. nasıl söyleyeyim. Ya ha, aslında et. biz e, şey 2006 yılında işte Yakaza ensemble kurmaya başladığımız zamanlarda düşündüğümüz şey başından beri aslında bir AMK hayal projesi olmalıydı. Eee evet. AMK'nın üzerine bir albüm yapmalıyız ya da işte sadece albüm değil işte disiplinler arası bir şey olabilirse mümkünse ne kadar güzel olur falan filan diye kurduğumuz bir sürü hayal vardı falan. O bir süre sonra evrildi, evrildi, evet. evrildi. İşte bu grup kuruldu. Bu şekilde bir forma geldi. Ondan sonra da ortaya böyle bir müzik çıktı. Aslında Yakaz Ensemble'un kuruluşuyla beraber AMK'nin oluşturulma süreci de neredeyse bir paralellik içeriyor. dolayısıyla grup kuruldu. Çok kısa sürede zaten birikmiş olan birçok şey vardı albümde oluşmuş hı hı. oldu. Esas da Amakayalı bilen bir diyor. Evet, ben bilmeyenlerdendim evet. bu arada ama bilmediğim için ayıplananlardan birisi oldum. Öyle mi? Ama <gülüyor> gene de nedir Amakayalı onu da söylerseniz. Amakayalı eee Filipeli Ahmet Hilmi adında e, bir eee yani 1800'lerin sonları, ikinci yarısı ve e, 20. yüzyılın başları civarında yaşamış ondan sonra bir Ee, çok yönlü bir aslında yazar diyebiliriz. yani Hem bir mutasavvuf tasavvufi bir tarafı var hem de aslında çok döneminde aksiyoner bir insan. Ee, sisteme bile düzene karşı enteresan bir karşıtlığı var. Onunla alakalı yazdım. Makaleler var. Çeşitli yazıları var. Ee, onun 1910'da kaleme aldığı bir eser bu. Hı hı. Ve bu eser e, şey tarafıyla enteresan. yani Aslında çok fantastik bir anlatım var. Eserde çok sürreel bir anlatım var. Ama bu yazarın kitabın başında düştüğü bir nota göre aslında şey, gerçek hayata dair bir şey. Yani okuyucu bu kitabı iki türlü okuyabilir diyor. Ya fantastik bir hikaye olarak ya da yaşanmış bir gerçeklik olarak bunu diyor okuyucunun ondan sonra hmm, zihnine bırakıyoruz, gönlüne bırakıyoruz diyor. Bir tarafında evet. da böyle. Interesant. Koca bir albüm yaptınız üstüne gerçi ama evet. siz nereden okuyorsunuz onu merak ediyorum. <gülüyor> Söylemek gerekirse. Ya ben açıkçası hiç şüphe duymadan yani bunun yaşanmış bir gerçeklik olduğu tarafındayım. Çünkü hı hı. yazarın da o yazdığı şeyindeyim. Ee, e, zihinsel bir süreçte değil ama gönülden en azından onu hissediyorum hı hı. ve öyle olduğunu düşünüyorum. Ben de açıkçası kendi adıma hani bizlere öngörülen kişisel bir e, arayış süreci olarak değerlendiriyorum. Evet. Peki bu akşam ne olacak bu arada? Ama Kayyel baştan sona bir performans sonra evet, gerçekleşecektir. Evet. evet. Ya, bir de öyle bir şüphe var aslında. Çünkü albümü Yani play'e bastığınız zaman Hı -hı. sonuna kadar giden bir müzik esasında. Hı -hı. Şimdi biz parça çalarak da hani bir yandan garip bir şey yaptık ama... <gülüyor> Yapabilecek bir şey yok ama yani. <gülüyor> evet, yani uzunca bir parça gibi halbim. O aslında konserde bu, nasıl diyeyim, yapmaya çalıştığımız bir şey. Çünkü konserde paylaşılan ambiyans Hı -hı. böyle yapmaya teşvik ediyor bizi. Ve o yüzden aslında konserde başından sonuna kadar bağlı başlayıp biten bir şey var süreç var. Evet. Aslında bütün bir tecrübe yaşatmak yani buradaki şey maksatları. zamanda süreç. videolarla da birlikte ilerleyen bir... bir Onu da bir bir evet. Görsel bir destekte de olacak. Tabii. Evet. evet. <gülüyor> bir video şeyi gösterirse... Akışı var, evet. Peki bu akış süre gilen akışta doğaçlama oluyor mu ya da yani albümün içindeki gibi çalmadığınızı esasına biraz tahmin ederek soruyorum. Ya açıkçası şöyle bir şey var zaten albüm kayıtlarında da biz kompozisyonları yarı açık kompozisyonel bir formatta işlemiştik. Yani belli temalar vardı bu temaların etrafında gelişen sololar vardı ve bu sololar değişkenlik gösteriyor tabii ki konserlerde. Ee, sadece nasıl diyelim Köşeleri belli olan evet. e, Yerler içerisinde biz geziniyoruz ee, Bu yarı improvize Yarı işte kompozisyon bir durum Bu da yine bu konserde de aynı şekilde olacak evet. Peki birkaç başlık var Onları sorayım Bundan sonra olsa İstanbul'da olacak mı? Sizi dinleyabilecekler mi? O ve bir de hani Aman Kahlen'in evet. dışında başka bir proje şu anda ama var mı üstüne çalıştığınız? Şu anda üzerine çalıştığımız yeni albüm var. Ee, yeni albümün de ilk e, nasıl diyelim? Böyle söylemek çok hoşuma gitmiyor aslında ama single demek durumdayım. Evet. Ee, bir e, tek bir parça diyelim. Tek bir parça e, Japonya'dan yayınlanacak. Eee bir işte 45'lik halinde ee, onun üzerine çalışıyorduk ee, döndüğümüz zaman onu bitireceğiz ondan sonra da yeni albümün diğer parçalarına bakmaya başlayacak başlayacağız ve ondan sonra da işte muhtemelen kış aylarında işte Aralık, Ocak gibi falan İstanbul'da da konserler olmuş olur. Bu arada yakın tarihte e, tarihi belirlenmiş bir İstanbul konseri henüz yok o yüzden onu evet. duyuramıyoruz. Evet. Biz de burada gerçekten sizi izleme şansı daha önce vermiş miydiniz konser kaçırdık mı? Onu İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'da konser Kadıköy'de iki tane Kadıköy'de. verdik. Hı hı. E, oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer'in tiyatrosunda. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ya, evet. şöyle bir problem var evet. İstanbul açısından. Yani e, bizim konserlerimiz e, çok da fazla aslında işte eğlence mekanlarında falan evet. böyle bir e, şey olabilen türden, olabilen türden bir şey istiyor. değil. Evet, Dolayısıyla eee seyirciyle birebir iletişime geçmek biraz daha dingin bir ortam e, istiyor bu müzikte. Ee, böyle mekanlarda maalesef İstanbul'da Çok az ya da e, az olmasıyla Beraber de çok yoğun işte ne bileyim sıraya girmek gerekiyor Belki de falan <gülüyor> böyle şeyler var Böyle evet. problemler var Bunun sıkıntısını biz açıkçası yaşıyoruz başından beri e, O yüzden Kadıköy'de oyun atölyesi e, Zorunlu tercih diyelim Evet Belki hani müziğinizin performans Sanatlarına da yakınlığından ötürü Belki, belki böyle bir ha. yerden evet. gittik Bir Çünkü... şey işin e, doğal gelişim sürecinde Böyle bir henüz albüm zaten 2010 Ekim'de yayınlandı ama yani Avrupa'da İstanbul'dan daha fazla konser verdik evet. şu anda. Böyle bir komedi vardı. Tahmin yani. ediyorum. Ki hani indie, alternatif vesaire diye artık hani dünyada çok da revaçta olmayan müziklerin bile sahneleri oturuyor ve kapanıyorken evet. de esasında hani tam da İstanbul tanıtımı günlerinde Yaka Ansemblu'u görmek epey güzel geldi onu da diyebilirim. <gülüyor> Çünkü İstanbul'da İstanbul kötü sanat dünyasında bir şekilde bizim hakkımızdan Çıktı Oynatöy konseri, Hı -hı. bir şekilde ulaşamıyor zannederseniz evet, izleyicisine. Evet, Peki Münferit bir bakan mıdır? Ya Kazan Sambul yoksa kendinizi yakın gördüğünüz başka oluşumlar Çok konuştuk bu? üzerine, çok tartıştık aslında. Hani bize, biz neyle örtüşüyoruz, nelere benziyoruz ya da nelere benzemiyoruz. Ee, Az önce de söylediğimiz gibi hani grubun bir müzik türünün bir tanımlamasını yaptığımız zaman bile açıkçası işte o diyemiyoruz, bu diyemiyoruz falan filan e, ve ortaya New World müzik gibi bir tanıma bile kendimiz koyuyoruz ki bunun problemleriyle beraber aslında bir yandan da e, soru işaretlerini de biz ortaya atmış oluyoruz. E, dolayısıyla çok fazla yakınlaştırabildiğimiz belki de bir iki grup ...benim aklıma şimdilik geliyor. Onlardan bir tanesi mesela direkt söyleyebileceğim... ...Macaristan'dan Laszlo Hortobaci... ...diye bir e, müzisyen vardır. E, biraz onun müziğini andıran... ...tavırları var bizim müziğin. E, ama işte... ...birileri sorduğu zaman da... Işte ...şu mu, şunun gibi mi, bunun gibi mi... ...vesaire gibi isimler söylendiği zaman... ...hayır demek durumunda kalıyoruz açıkçası. Henüz yaklaşılamıyor yani Mevzu'ya. <gülüyor> yani... Peki sonuna geldik bu arada söyleşinin. Çok teşekkür aslında ederiz. İstanbul'da reklama ediniz. çıkıyoruz. Burada siz parçanızın büyük bir kısmını dinleyeceğiz ama Aha. bir dakikasını ziyan edeceğiz. Çok özür dileyerek. Evet. Olsun. Parça Temaşa Bayramı evet. ne anlatır? Temaşa Bayramı aslında başta şu şunu not düşelim. Bizim albümdeki parçaların hepsinin isimleri Amak Hayal'deki bölümlerin isim başlıkları. Hı hı. O yüzden biz parçalara isim koymadık ve direkt olarak hı. kitaptaki bölüm başlıklarını kullandık. Temaşa Bayramı aslında şunu anlatıyor. Amak Hayal'de Raci isimli ana karakterin içsel yolculuklarından bir tanesinde... Bir yerde uyanıyor, çok büyük bir kalabalığın ondan sonra büyük bir bayram kutlamak üzere bir e, devasa bir alana e, ilerlediklerini görüyor. Kendi iç aleminde, e, rüyasında diyelim. Ondan sonra e, bakıyor her milletten, her inançtan ondan sonra çok değişik, çeşitli insanlar o bayramı kutlamak üzere bir araya geliyorlar. E, ve temaşa bayramının çok kabaca özetle. Ondan sonra böyle bir anlatımı var. Zaten müzikte de bunun paralelliğini göreceğiz. Öyle söyleyelim. Evet. Vakit kaldığı kadar İstanbul'da dinlenecek. Biz de burada dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz Gördüğünüz teşekkür üzere. ederiz. Sizinle burada buluşmak <gülüyor> güzel Ayşe oldu. oldu. Evet, enteresan oldu. <gülüyor> İstanbul'da diyelim o zaman. Görüşmek üzere. Evet, görüşmek görüşmek üzere. açık dergi Çalalım istedik şimdi son 10 saniye içerisindeyiz 10 saniye içinde de bu arada şu anda bizi anlayanlara da söylemiş olalım İstanbul'a bağlanıyor olacağız Evet, haberlerin ardından İstanbul'a tekrar bağlandık. Stüdyomuzda bir başka konuğumuz var. Yakaza Ensemble'ın e, ardından bizlerle beraber olacak. Esasında burada işleri de gösterilmekte olan, video işleri gösterilmekte olan Oliviyet Ayek bizlerle beraber. Birçok konserin kaydını gerçekleştirilmiş. babazula Zula, Burhan Öcalpagani Trio, İlhan Erşahin's Wonderland, Kerem Görsev, Sedefer Çetin'le beraber, Mercan Dede, Oğuz Büyükberber Trio, Okay Temiz ve Erkan Oğur'un terbini ve sap madat gibi isimlerin konserlerinden bizlerle beraber Fransızca bir yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla de bir zaman diye düşünüyoruz. Hemen başlayalım o Radio on déjà parlé le documentaire, que vous avez préparé sur les artistes contemporains de jazz et de la musique ethnique. Donc, euh, d'où vient votre intérêt sur ce jazz de type différents mais en point commun alors, alors, au, dé, au départ, c'est une c'est un projet qui est né à New York, qui est né euh, dans le cadre de créer un festival itinérant à travers plusieurs villes, mm -hmm. et notamment bon New York, et de couvrir un peu l'avant-garde jazzistique de de la de de des cités, de New York. Mm -hmm. Donc on est parti il y a 2 ans à New York faire ce festival Jazz Mix in New York avec euh, cette volonté de couvrir euh, le l'avant-garde et euh, la deuxième édition du de ce festival itinérant Jazz Mix in New York, euh, donc la deuxième édition c'est Jazz Mix Istanbul. Mm -hmm. Et donc de couvrir un peu le le lien entre tout ça, c'est le jazz et voir comment euh, à Istanbul euh, su jazz su depo. Evet. E, bu esasında bir projenin ikinci ayağı denilebilir. Jazz Mix isimli bir proje. Daha önce New York'ta e, gerçekleşmiş. Şehrin müzikal yönünün jazz kesişiminden e, bahsediyor kabaca söylersek. E, New York'ta başlayan projenin ikinci ayağı da İstanbul'da gerçekleşiyor. Ben az evvel etnik e, olduğunu da söyledim. Etnik müziklerle olduğunu söylemiştim ki bundan kastım biraz. Erkan Oğur biraz Burhan Öç aldı ama genelde partak e, paydası caz e, Olivia video oui. et donc maintenant on <coughs> voit documentaire et, et, et se trouve maintenant sur dans quel je, je connais pas je, on n'a pas encore vu Alors, euh, le vidéo me... les vidéos mais les neuf concerts, ces neuf <coughs> films <coughs> ont été diffusés sur la chaîne Mezzo. Oui. <coughs> Et euh, comme pour New York en décembre, pour New York euh, on a tiré de ces des neuf concerts qu'on a tourné à New York un film qui est sorti au cinéma, qui est en ce moment au cinéma en France, qui se balade un peu partout, qui est sorti ouais. à Paris. Et en décembre il y aura un là aussi un film euh, qui sortira au cinéma sur cette aventure de jazz mix in Istanbul. <rire> C'est une balade musicale à travers les clubs de la ville, à travers le son de la ville euh, et avec tout ce, toute la diversité de la ville. Mmh. voilà Et pourquoi Istanbul vient juste après New York Parce oui. qu'il une... n'y a pas de chance. D'abord c'est dû aussi à la volonté du programmateur de la chaîne euh, euh, Mezzo, mmh. qui nous diffuse, mmh. Rezac Barali. Parce qu'il a jugé qu'il y a eu une, une actualité musicale, une pertinence musicale, il y a une sorte de modernité musicale. Dans, dans cette ville il y a quelque chose qui fait le lien entre le passé et le présent mmh, mmh. et donc euh, ça se ressent dans la musique et dans les dans les concerts qu'on a filmé mmh. Evet, i̇lk bölüm New York'ta gösterilmiş. New York hakkındaki bölüm zaten gösteriliyor çeşitli yerlerde. Bu arada mezununda ciddi partnerlerinden biri olduğunu söylemek lazım. Olivia Tayyip'in bu işlerini Evet bu arada bu işler mezununda gösterildi. E gösterildi. Evet. Onu da söylemek lazım. Kendisi e neden İstanbul sorusuna yani New York'tan sonra neden İstanbul sorusuna esasında bugün ve geçmiş arasında bir bağlantı kurduğu için e İstanbul'u zaten e seçmememiz imkansızlığı. Yani evet, bir, bir de esasında verdik. geçtiğimiz Aylar içerisinde zannedersem İstanbul'a gelmiş olan Mezo'nun direktörlerinden birisinin de belki ufak bir parmağı olabilir. Yani doğrudan tecrübe ettiğini biliyoruz Mezo ekibinin. Mimah Sinan'da da hatırlarsam belki evet. çekimleri vardı ve İstanbul'da başka türlü bir modernite ve ciddi bir tutarlılık olduğunu da söylüyor müzikal açıdan. Yani epek değerli bir A olarak da görülebilir. Bütün bu mesele esasında. En başındaki bir kısmı çevirmeyi unuttuk. Jazz mix meselesi kulüplerin dolaşılması evet, aracılığıyla evet. müzikal bir gezinti, e, gezinti dolanma anlamına şey e, gelmekte şey. ve getirdik gösteriliyor. 8 grup, az evvel saydığımız 8 jazz grubu. E, bu zaten caz mix'in içeriğini oluşturmakta. on yani combien de temps ah, vous avez... Il a eu la chance de... Alors, on, de oui, c'est une, un une chance, parce qu'on a <rire> adoré la ville, on a adoré euh, Istanbul. Euh, on est partis euh, 15 jours pour faire euh, ces, 9, ces 8 concerts. Mm -hmm. Donc deux, un concert tous les deux jours dans, ouais. dans des lieux différents, ce qui nous a permis de nous balader dans la ville, euh, de club en club. De club. Et de salles aussi qui accueillaient le, les concerts. Ouais. Donc voir à chaque fois. Et aussi ce qu'on a fait, c'est que tous les jours, on... Entre les concerts et les jours même des concerts, on se baladait dans la ville avec les avec la caméra pour aller pour préparer le film qu'on va faire en décembre. Donc d'aller de quartier en quartier mm -hmm. et le soir, on allait bon, ben, de, dans un club différent chaque soir. Et mm -hmm. quelle était votre impression sur Istanbul. Vous avez parlé déjà de ce que ce que disait, eh, disait le directeur de Met Sommet. Quelle est votre ah, Moi, j'ai adoré cette ville. J'ai de la part musicale. Alors la, par la partie musicale, elle est elle est très riche, très variée et il y a une, ca une capacité à, intro à introduire et à utiliser les des, des instruments traditionnels euh, mm -hmm. euh turcs, euh, ottomans ou, et euh, et très finement C'est-à-dire que j'étais surpris de la façon dont le canoun ou certaines flûtes se, se mêlent à la musique, à, à un jazz, à un jazz des fois très pointu, euh, des fois assez classique par moment et des fois aussi complètement euh, euh, moderniste, enfin euh, extrêmement moderne. Et euh, c'est la capacité d'introduire euh, des éléments traditionnels Dans cette dans, dans, dans ce qui fait un peu le jazz aujourd'hui donc aussi mm -hmm. avec les capacités d'introduction donc de l'introduction d'improvisation d'imisation donc euh, chez Liian Iraïm l'utilisation du canoon euh, euh, de la clarinette avec des sons et des sonorités très traditionnelles mais dans quelque chose de tout à fait moderne oui. voilà. et que pouriez-vous new York Un, un à, petit comparaison à... À New York, c'est la ville du jazz. Oui, c'est jazz, originel. Voilà, donc les gens qui vivent, euh, qui font de la musique, qui font du jazz à New York, sont imprégnés euh, totalement depuis le berceau euh, par cette musique. Et on peut jouer, tout un musicien à New York euh, peut jouer euh, 24 heures sur 24 s'il si veut du, du jazz. Il y a des clubs, il y a des endroits, il y a des bars. Parce que la comparaison, c'est que je me suis aperçu que les musiciens euh, turcs étaient imprégnés de la culture euh, américaine et du jazz euh, euh, traditionnel des Etats-Unis, ou mm -hmm. voire très moderne, mais ils se le sont, appré... se le sont euh, appropriés. Et euh, donc ils ont gardé certains, certaines bases très classiques, ouais. et derrière ils apportent une touche de modernité par le traditionnel, par, le, le, par les instruments ethniques, et donc mm -hmm. là ça te fait quelque chose de tout à fait riche voilà ils cherchent pas à copier ou à faire des on peut peut-être en france on peut certains peuvent euh, se calquer un peu sur la musique euh, sans apporter qu'en grand chose tandis que là l'utilisation de la musique traditionnelle, instrument tradisjonel etnik apportu ni richesse a set muzik. Hmm. Noktada küçük bir çeviri yapalım. Şimdi evet, kadar Olivia Tayyip'le konuştuğumuzu da söyleyelim. Bu arada e, a, 8 tane konserin görüntüleri yayınlanıyor. Evet, İstanbul'da isimli Mezo'da da Mezo kanalında da gösterilen e, bir ses belgeseli bu esasında. 15 gün boyunca İstanbul'da çeşitli konserlere gitmişler. Kulüpten kulübe dolaştık Konserler arasında da sokaklarda kamerayla dolaştık dedi. E, Esasna müzik konusunda bir e, caz temelli bir programda Caz Mix'te 8 tane müzisyenin kullanılmasıyla ilgili izlenimleriniz müzik olarak nedir sorusunun üzerine ilk sene sorusu üzerine bir bayıldığını söyledi. Müzik açısından epey çeşitli olduğunu söyledi. Özellikle e, New York gibi 24 saatin caz olduğu bir şehirde e, zaten her şey bir şekilde yerleşmişken orada geleneksel bir caz e, akımı varken e, Türkiye'deki müzisyenler hem bu caz akımını alıyorlar ama bir yandan da klarnet gibi epey geleneksel enstrümanlarla bunu bir şekilde harmanlayıp e, modernize hale getiriyorlar ve biz de bunu çok sevdik e, dedi kendisi. Evet. Zaten soruda biraz ona yönelik yok gerçekten cazın beşiği gibi bir yerde. Evet. Onu da Olivia'nın e, de söylediği gibi gerçekten insanlar beşikten itibaren caz dinlemeye başlıyorlar ve meselenin orijinal hali zaten orada. Buraya gelince evet buradaki müzisyenlerin İstanbul'daki müzisyenlerin yeteneğiyle de alakalı zannedersem hem ne York'ta olanın belli bir içselleştirilmesi var hem de bir yandan kendi enstrümanlara diyeyim ona kendi enstrümanı biraz garip kaçacak olsa da en azından daha yakınların enstrümanlarını da kullanarak bunu cazla buluşturması ciddi bir zenginlik katıyor. Ee, bu da esasında e, Olivia Taip'in Mix belgesinin ikincisini oluşturan e, caz, mix, hı hı. caz Mix İstanbul'da da görebilir zannedersem. Bu açıdan mesela iyi bir şey gibi geliyor. hani Caz'ın orijinalini gördükten sonra farklı bir yorum görmek. Bu açıdan üçüncü fazla sormak isterim kendisini Donc comme la... Troisième phase, ouais. qu'est-ce que vous considérez Pour, pour après après ouais, Istanbul, il ouais, ouais, y a deux projets qui vont se mettre en place, il y a la Scandinavie, la Scandinavie, Scandinavie ouais. deux concerts par pays, mm -hmm. et après, ou avant, Tel -Aviv. Tel Aviv, parce que à Tel Aviv il y a aussi une très grande scène jazz, et après Moscou, si tout se passe bien, Londres, et on finira peut-être par Paris, ouais. et donc... Euh, C'est une bonne route Vaj setin bana otor. <gülüyor> Skandinavya, İsrail ve Rusya gibi evet. bir soru da Paris'e dönülecekmiş. Epey de kalabalıkmış program bu arada. Evet. zaten caz sahnesi epey meşhur. İsrail'inki de öyleymiş bilmiyorduk ki Türkiye'nkine epey yakındır. Evet. Iı, bu... Ok. Petrkesian, video. pas bien ou comme question mais c'était c'est quel musicien vous préférez ou quel musicien c est, c est... je suis capable de le dire parce qu'on fait une réalisation de, de concert mm. euh, la spécificité aussi de ce, de ce projet c'est que on n'a pas de préparation on est la même la même euh, configuration que les musiciens Et mes cadreurs sont comme des musiciens et euh, je n'ai pas vu les concerts avant il n'y a pas eu de répétition donc à chaque fois c'est une découverte donc il faut être très à l'écoute ouais. filmer avec les oreilles plutôt qu'avec le regard et euh, donc à chaque fois il se passe quelque chose et c'est après coup quand on, qu on revoit les concerts qu que c'est tous des très belles surprises et des grandes découvertes voilà. ouais. je ne peux pas dire que j'ai adoré euh, le trio Paganini avec Burhan Piano, Violon et Darbouka et Oud. Mmh. J'ai adoré Liane et Stranim avec... Euh, je les ai tous adorés, mmh. voilà mmh. Et euh, Mercan Dédé aussi, avec les Dervich Tourneurs. aussi euh, C'est des découvertes et à chaque fois, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas avoir une déception ou ne euh, aimer ou pas aimer puisque je suis mis en face de la musique. Ouais. Mmh. Donc là, je la on la reçoit en plein de face et euh, on essaye de se mettre à la hauteur des musiciens. Voilà. C'est le seul mot d'ordre or, de ces réalisations de se mettre à la hauteur de, du talent de ces musiciens et de voilà. Donc euh, que pensez-vous sur euh le clarnettiste Le Rose, Parce que le la chanson maintenant ça. Moi, bah, bah, ça fait <rire> très plaisir et il, a, il, il est il est extraordinaire. Voilà, ouais. ils vont dans des dans des sonorités et des des phases musicales que qui enrichit justement parce que c'est des phases musicales traditionnelles qui vont chercher les notes très très haut ouais. et qu'on n'a pas dans le cl la clarinette classique dans le jazz et dans et dans la musique classique tout, tout court et euh, donc ça apporte quelque chose de vivifiant au jazz et, et à la musique ouais, il est génial voilà <rire> Ve bu arada belki de bir kere daha hatırlatalım çalıştığım müzisyenler Olivia bin Babazula, Burhan Hoca, Paganini Trio İlener Şahin, Kerem Görsel, Mercan Dede Oğuz Büyük Berber'di Ukaitemiz ve Erkan Oğur'du Bu arada kendisine biraz önce sordum soruyla ilgili olarak dedi ki her konser zaten tek başına bir deneyim her sefer her seferinde tek oluyor bu dolayısıyla şurada şu vardır örneğin Paganini'de Piyona, Kemal ve Darbuka'nın birlikteliğinden ziyade hepsinin güzelliği vardır kendince dedi evet her seferinde Evet. Yani karşı karşı Alors en marge ajdu. de ces concerts qu'on a tourné à Istanbul on a tourné un artiste qui français qui vit en Istanbul qui s'appelle qui um, oh, fait de la musique ottomane du 18e siècle <Gülüyor> uh, Julien Weiss Julien Weiss yes, wow et euh, on l'a tourné à Paris et, euh, et donc là on a tourné de la musique classique ottomane et là ça a été grâce à ces concerts de jazz on a pu découvrir quelque chose de, de formidable attends evet. evet, 8. yüzyıldan Osmanlı müzesinde cazla buluşturan bir başka Julien, de maîtres du canon evet. voilà. <gülüyor> evet, ça <gülüyor> hmm, çalıştık Olivier Tayeb'in de fikrini aldık. Oz Büyük Berber kimsenin ulaşamadığı noktalara ulaştığını söylemişti ki, e, filmini çektiğimiz müzisyenler arasında da Oz Büyük Berber trio yer almaktaydı. Narsis konsepti var. Biz 2002 yılına gideceğiz bu arada. Halacaktan bir parça birazdan burada olacak. Nurul Mansion. Merci. Tayyip. Et Merci. encore une toute petite chose, c'est qu'on retourne en novembre à Istanbul. Vraiment. Voilà, pour se encore se balader un peu plus dans la ville, evet. plus sur les hauteurs pour le film. Voilà. Donc je suis très heureux de retourner à Istanbul. Donc on se revoit. J'espère. <gülüyor> voilà, Kasımda... merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kasım'da tekrar burada İstanbul'da olacakmış yani belgeseller devam ediyor. Açık da ilgili devam edecek. Şimdi biraz oz büyük beraber dinleyeceğiz İstanbul'da da küçük bir reklam arası bir ara gelecek sanırım dese. Açık, açık Dergi desteği için Açık Radyo dinleyicisi Emine Banu Gürel'e teşekkür ederiz. La Reklamlar. Aralarında Karim Raşid'in de bulunduğu dünya ünlü tasarımcılar zon fuarında sizlerle. Borsada Formula 1 hızını E-Trader'le yakalayın. Abu Dhabi'de Formula 1 yarışı izleyin. 30 Eylül'e kadar e yapılan her 25 bin liralık hisse senedi işlemi, Abu Dhabi formül 1 yarışlarını yerinde izleme ve Ferrari World Tour'una katılmak için bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Şanslı 5 çiften biri olmak için daha çok işlem yapın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi Garanticom TRT başka bir arzunuz? Zov Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı 15-18 Eylül'de Yeşilköy'de. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Desteği için açık radyo dinleyicisi Meltem Sengile teşekkür ederiz. Açık dergi Bu arada dinlettik, Oğuz Büyük Berber bizi affetsin parçayı kesmek durumundayız. Hard Rock'ı dinlettik size, 2002 yılından. Burada e, açık radyoda reklamlar girerken biraz Oğuz Büyük Berber'le faydalanalım bu durumdan demiştik ama Paris'te bizi izleyenler bunu müzik arası, uzun cebim müzik anlayınca biz de geri döndük. Belki yarın hepsi çalınır, uzatmayayım. Konuklarımız var çünkü ilk önce grubun adını nasıl okunduğuyla başlamak istiyorum. 123. <gülüyor> 123 123 1 2 3 diye de 1 diyen de var. 1 2 3 diyen de var. Başka dille söylemesi daha kolay oluyor 1 2 3. öyle miydi? Evet. <gülüyor> evet. Et de bu akşam konser vereceksiniz. İkinci konser olacak bu akşamın. Ee, yani epey takip etmesi zor oldu. Özellikle hani ta tambura da zamandan takip edenler için sürekli bir karışıklığı denebilir. Tam burada ondan sonra grupta küçük bir değişiklik Dandara'dan sonra 123 sonra 3 kişilik bir grup olarak anlayıp dördüncü kişiyi görmek falan. Evet, Sağ gösterip e sol oldu. Sağ gösterip evet. Nedir e nasıl bir araya geldiniz? Tam burada zamanında mı? Ne zaman? Dandara'dan da ya da belki de almıştık. Konuk sizleri ama. Tam burada'dan da önce <gülüyor> Burak, Ferin ben bir araya geldik. Eee Sanıyorum 98 yılı falandı. O zamandan beri bir sürü başka müzik yaptık birlikte. Ee, fakat 123 tam olarak 2004'te başladı. Hı -hı. İlk albümünü 2009'da çıkardı. 3 kişi olarak kaydettiğimiz ilk albümün çıktığı dönemde 4 kişi olmuştuk bile. <gülüyor> yani Album geride kalmış. Çok karışık değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Evet, albümler bir de özel paketlerinde çıkıyorlardı hatırladığım kadarıyla değil mi? Evet. Hep değişik evet. görselleştik o tarafta. İşte albümümüz 230 sayfa bir illüstrasyonla çıktık, Koban Korman çizdi. Eee ikinci albümümüz Ar ve o da bir e, 180 küsur sayfalık e, fotoğraflarla çıktı. Onda arkadaşımız Irmak Altıner çekti. Evet. Arada bir küçük EP oldu. Bu hikayelerden babamsız. Aslında bu iki albüm hikaye anlatıyor. Anlattıkça bana da anlaşılmaz geliyor tabi. <gülüyor> Hikayenin kendisi. Gülesim <gülüyor> geliyor anlattıkça. Nedir hikaye? hikayeler? Hikayeler tabi belki yazdı o yüzden herhalde evet. o bizi daha iyi ya yani Hikayede üç tane karakter var. Biri Aksel diye bir çocuk, diğeri Arve diye bir adam, diğeri de Anya diye bir kadın. Anya olan albüm. ...hikayenin sonu olacak. Her şeyi birbirine bağlayacak aslında. o da Ona daha çok var. Anya'dan önce Lara adında başka bir albümde de yapacağız hikayeden bağımsız. Hatta bunu kaydettik. Şimdi hı. mixleniyor. Kasım ayı gibi herhalde çıkacak. Hı hı. E, yani hikaye nedir derken hikaye... Evet kötü bir soru biliyorum da. Yani <gülüyor> çok, çok zor var. bir soru e, ama hı hı. asıl şey üç tane karakter var. Bunlardan bir tanesi Aksal olan bir çocuk ve güneyden kuzeye doğru bir yolculuk yapıyor. Axel adındaki adam da onun yolculuğunun mimarı aslında çünkü çocuğun beraber yolculuğa çıktığı Baykuş'un katili, ormanın efendisi falan bitip anya da aslında bunların aşık olduğu başka bir kadın yani böyle, böyle çok kabaca hikaye bu ama hı hı. Ya Aslında herhalde üç karakterin kesişim yani bir bütün bir hikaye ama üçü de böyle hikayenin içinde Hı -hı. bir şekilde birbirlerini geçiyorlar belki görüyorlar belki görmüyorlar öyle bir şey ama böyle söz yazmak gibi bir şeyden bahsetmiyoruz tabi ki yani sen yazıyorsun değil mi belki yani artık sanki hayır. ortak bir üretim gibi bir şey de yani, oluyor mu bir Dilara şimdi? yazıyor artık yeni olan her şeyi ama ben önceki albümler için çok söz yazdım o, o sözler de aslında hikayeyle ilgili şeyler oldu Bu da bir feedback. Evet. Bilmiyorum benden Peki ee, bu arada biz yanımıza Akser'i getirmeyi unuttuk, Arva'yı getirdik. Bir sorun olur mu? Bilmiyorum oradan bir parça şu anda. Yok <gülüyor> canım niye olsun? O da bizim albüm. <gülüyor> o <nasılsın>? <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> kronolojik başladık hikayeyi biz anlatır. Bizim Akser'i böyle var, var mı gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> <Var mı> gerçek? <gülüyor> Sormayı unuttum en başta Büyük ama yok. artık yok. geç kaldık zaten. Problem Peki. Değil. O zaman bir parça dinleyelim. İki parça Arda Arda hatta. Sonra <gülüyor> devam edeceğiz. Should her teardrops fall from cheeks to wet brown soil? Where would the grey clouds like to travel With the hope they'll find her way? How could he touch the sky to make the raindrops fall? Yani iki parça Ardar'da. Arvi albümlerinden geldi. In My Waters ve Çalı Çırpı Ardar'da dinlettik. Onlar tam kadro buradalar. Bu akşamki konserleri öncesi konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben Türkiye'de her şey nasıl gittiğini merak ediyorum sizin açınızdan. Konserler, yeni ya da konser verecek mekanlar, bir zorluk yaşıyor musunuz? Nedir durum? Ya İstanbul dışında konser yapmak genelde hep tert oluyor. İstanbul'da Öyle veya böyle bir şekilde, küçüğü büyüğü birçok mekan var, birçok organizasyon var. Hı hı. Ee, hani o konuda rahatız ama İstanbul dışına çıkmaya kalkınca iş bambaşka bir şeye dönüyor. Hani e, hem oraların imkansızlığı hem gitmenin de imkansızlığı gibi bir durum var. Yani hani gidelim, çalalım bir solana girelim gibi olmuyor çünkü Bir şekilde yine de hani böyle Shoegaze, böyle yeni Ozan kafası gibi değiliz bize hani çalacak iyi bir yer lazım evet. gibi bir durum var. Hı. Dolayısıyla hani Türkiye bazında konuştuğunda dert oluyor ama hani İstanbul'da çalıp dinleyiciyle buluşmak pek de zor değil. Sanırım bir de takip eden birileri zaten var hali hazırda değil mi? Yani 123 belki biraz da avantajlı mıydı başladığında öyle bir durum var. Ben bekliyorum yani epey merak ettim mesela. Hani her çıkan <gülüyor> grubu merak etmiyorum. Avantajlı derken? <gülüyor> avantajlı siz müzisyen olarak daha önce başka albümlerde popüler albümler dinlemiş olduğumdan. Ya aslında belki. onun avantajı sadece bize çünkü biz yani seneler boyunca birbirimizle çalmaya alışmış olduğumuz için marketing olarak Yani yeni bir grubu anlatmak bayağı bir mesele yani Doğru. yeniden, bir yeni bir isimle ortalıkta olduğun zaman aslında onu insanların açısından bir avantaj olarak göremiyorum. O çok zor bir şey. Baştan yine kendini anlatma derdin var yani. Evet, en baştan. Dinleyici tarafından bakıp da ben de bir şeyler dedim yani hani. Hı hı. Ama genelde şaşırttı aslında 123, onu da söylemek lazım müziğiyle şahsen. o demeliyim yani ilk yani... Aksay albümüne taktığımda. <gülüyor> şey derken iyi bir musun? şey mi? İyi bir anlamda sönmeklemiyordum <gülüyor> evet iyi bir <gülüyor> anlamda. Yani o epey zaman. farklı bir damardan gittiğiniz kanasından kapılmıştım o taraftan. Bu siz öyle bir şey görüyor musunuz? Tabii önce yani çatal. büyük bir yorgunluk vardı özellikle Burak, ben ve Berke de şöyle bir iki sene içerisinde 10 yaş yaşlandık herhalde. <gülüyor> Sonrasında biraz her yani Bunu aramızda konuşmadık bile böyle bir sakinliğe ihtiyaç duymuşuz. Sonrasında ortaya çıkan hmm. müzik bu oldu. <gülüyor> hani e, bizde şarkılar genelde işte ben bir şey getiriyorum, onlar dinliyorlar, kendileri yorumluyorlar. herkesden gelen e, şarkılar hep bu havada oldu. Ama yani bu bütün albümler de bambaşka oluyor. Yani özellikle bunun için uğraşmıyoruz <gülüyor> ama öyle bir eylemimiz var yani hissetmeden. Ondan sonra çıkan Stereolab daha eski bir albüm olmasına rağmen... ...bizim için çok elektronik, deneysel bir şeydi. Arve çok böyle sözlü, laflı, hikayeli başka bir şeydi. Şimdi yaptığımız Lara henüz yayınlamamış olmamıza rağmen... ...yani grubun tam bugün yaptığı hali çok iyi anlatıyor. Tam şimdinin müziği yani bizim için. Ondan sonraki albüm için tasarladığımız şeyler... İlk Axel'i dinlediğindeki kadar yine şaşırtacak eminim ben de. <gülüyor> Çünkü öyle gidiyor yani. Evet, ben Axel sonrasını arveyi Ar tam takip edemedim. Hani Axel'de kaldığım için aslında demin ki sahne sorusunu sordum. Sanki böyle insanlar daha eğlencelik bir müzik talep ettiklerinden Hı -hı. sanki işiniz daha zordur gibi geliyor. da o yüzden oralara bir şey. bir kere şekilde kendi nasıl söyleyeyim seyircisini topluyor. Yani Ee, sırf kendini ona yöneltmeye kalkınca Ben sade mutlu olmayacağım Benim suratım asık oldukça ya Bugün 10 kişi yarın 20 kişi Öbür gün 1000 kişi belki Gittikçe insanların sayısı artıyor Aslında çok insan var Müziği ulaştırdıktan sonra yani işte Gece her çıktığımda ben e, Böyle deliler gibi eğlenip dağıtmak istemiyorum Bazen de güzel müzik dinlemek istiyorum Biz evet, herhalde biraz yani, da e, Öyle bir durumdayız Duymak istediğimiz şey dengi bir şey yapıyoruz yani aslında. Çünkü gerçekten hiçbirimiz böyle galiba çılgınca eğlenmeye falan bir yere gitmiyoruz yani. Onun eksikliğini çok hissediyorum ben. Evden çıkıp nereye gidip mü güzel müzik dinlesem e, durumu İstanbul'da çok var yani hala yani bu yıla gelmiş olmamıza rağmen. Evet Bizi zorluyor yani. Sizi de zorluyordur eminim. Zorluyor. Kafa şişiriyor çoğunlukla. E, tabii yani. Hmm. Biz o yüzden belki de duymak istediğimiz şeyi yaptık. Hmm. belki belirli bizim gibi düşünüyordur diye yani. Evet. Lzda takip edenler daha kolay aslında biliyor musunuz? Diğer türlü bence hiçbir şey anlamıyorsunuz aslında müzikten. Hani böyle şahsi gibi gelse de hikaye. Hmm. Hani sanki sizlerin öznel hikayeleri gibi gelse de ben bir insanın öznel bir hikayeyi anlaması daha kolay. Diğer türlü gidip dans edip sonrasında sanırım bir şey kalmıyor gibi geliyor bir yandan da. Evet. Müzik için. Şimdi bu akşam konser var ama öncesinde Albert Heinrich senle nasıl tanıştığınızı <Gülüyor> Merak ediyorum. <gülüyor> Arve Erniksen'le hala tanışamadık. O <gülüyor> konser olmadı bu arada galiba Konser oldu ama Arve gelemedi. Hı. Siz ee, çıktınız Yani sonra. çok hastalandı son anda uçağa binemeyecek hale geldi falan. Biz de Arve'siz çaldık. Ee, yani daha önce Arve'nin albümde çalması hikayesi de tamamen aslında e-mail yoluyla oldu. Yani biz biraz da kendisinin isminden ilham alarak, yani çok da müziğini sevdiğimiz bir adamdı zaten. Bana parçayı gönderdik, kabul etti, üstüne geri çaldı, geri gönderdi, harika oldu. Ve yani o, o, o zamandan beri hep R. Wernigsen'le birlikte bir konser yapmak için haberleşmeye başladık. Önce bizim senfoni konserimize gelecekti, olmadı yine tarihler uymadı. Sonunda bir konser ayarladık, onda da o hastalandı. Belki yine yapacağız bir gün Hı. ama Artık söz vermiyorum çünkü belki yine hastalanır yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki, albüm ne zaman? Yeni albüm, üçüncü albümün çıkmadığını söylediniz çıkacak yakın zamanda anlamına geliyor. Üçüncü albüm derken aslında hikaye bir üçleme evet. ama biz onlar arasında, yani 1 ve iki arasında bir şey çıkardık. Hı hı. Ee, şimdi 2 ve 3 hmm, arasında ve üç bir üç şey arasında. çıkartıyoruz. <gülüyor> o yüzden yani üçüncü, dördüncü... Evet. Dördüncü albümümüz dördüncü. çıkıyor aslında. Evet, dördüncü ama üçlemenin bir alakası yok bu albümden. <gülüyor> biraz karışık oluyor. Daha iyi ne zaman çıkıyor peki? Yani aslında <gülüyor> Kasım ayını düşünüyorduk ama şimdi belki biraz daha uzayabilir Aralık filan. Yani yeni yıl olmadan hmm. diyebiliriz. Hmm. Yeah. Tamam, çok... Lara'yı da albümün ismini, yeah. evet. <gülüyor> şahane. Evet. Peki tamam, sanırım sonuna geliyoruz. Hmm. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Üçünüzden, dördünüzden bilmiyoruz. 5 Ekim'de Ghetto'da çalıyoruz. Bu <gülüyor> sezonun ilk konseri olduğu için söylüyorum. Belki gelmek isteyen olur. Peki teşekkürler. Biz Gel teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Bir parça daha galiba gözde Bu sefer Arve'yi dinliyoruz galiba. Evet. evet devam edeceğiz programı. Evet, 123'ten RV'yi dinlettik, RV albümlerinden. Üçleme'nin ikincisi mi? sonda doğru anladık galiba. E, esasında hayır. Değil. Ha evet, pardon. Evet, evet. Üçleme'nin ikincisi fakat de Kasım ayında <gülüyor> yayınlanacak albüm. Bu arada Üçleme'den tamamen bağımsızmış. İsmi de Lara. Hatırlasalım. Evet, Paris yayının sonuna geliyoruz. İYİKİ'nin sonuna geliyoruz. Hafta sonuna kadar açık radyo üzerinden açık dergi programı Koleji İstanbul etkinikleri kapsamında Paris'te, Mare bölgesinde bulunan getirdik mekanından canlı yayın yapıyor. Gürkan Vahis beraberiz bu arada. Onu da söyleyelim. Açık giden ve Feryal Kabil de İstanbul'daki teknik masayı yönetiyor. Fahrettin de. Fahrettin Bicici de onunla beraber programın yönetiminde epey kalabalık bir kadro var esasında. Evet yarın e, genel konuşmaya başlayacağımızı söyleyelim. Açılışı var. E, zira elimizde taze sesler olacak. Daha önce biraz kendi yorumlarımızı kendi harcımızı yapmaya çalışmışken şimdi yarınki açılıştan sonra taze seslerle karşınızda olacağımızı düşünüyoruz. Buradaki İstanbul tanıtımının ardından da bu getirilikte gerçekleşecek film gösterimlerine uğrayacağız. İmra Zem bizlerle beraber olacak. Ekumenopolis filmini konuşmak üzere. Burada gösteriliyor film. Türkiye'deki gösterimler yanısa yurt dışında da epey ilgi görüyor. İstanbul'un kentsel dönüşümü hakkındaki bu önemli belgesel giderek izleyicisine ulaşmakta. Adından bir başka İstanbul hakkında filmle ilgili bir söyleşi Muntadas'ın On Translation Açık Radyo ile alakalı Deniz Erbaş bizlerle beraber olacak. Murat Miriç kesinleşmiş konuklarımız arasında yarın akşam e, Paris saatiyle saat 7.30 itibariyle Hı -hı. Anadolu Pop üzerine bir konferans vermeden önce bizimle söyleşmeyi kabul etti sağ olsun. Burada olacak belki de Zeki Çöleş ve Replikas yarın akşamın e, yayınında bizlerle beraber olacak diğer kişiler. Evet Murat Meriç dedik. Bu arada yarının yanı sıra bu akşam da kendisi bizim programımızın bitmesin hemen ardından Paris'teki GT'lilikte bir e, Anadolu pop seçmesi yapacak. Aslında biz de programın sonunda biraz ona selam gönderiyoruz. Ne çalıyoruz zaten? Evet, Barış Manço'dan bir parça çalışacağız. Epey e, eskiden kaygısızlarla beraber bir kaydı İngilizce söylüyor. Trip isimli bir parça. Bir Toplama albümünde bulduğumuzu en başında itiraf edelim. Bir aşifci olmadığımızdan bu açıdan Murat Meliç'ten çok daha iyisini Biraz sonra. Evet bir kesinlikle. Benim olacaklar. Yarın akşam da açık dergide olacak Murat Meliç. İnternet üzerinden yaptığımız Paris Özel Yayının ikincisi yarın akşam. Gene saat 6'da başlıyor. Evet. Ben İksel Melvitin'le. Ben Gözde Kazaz. Ve Gürkan Vahis burada. Beraberdik. Feyer Kabir ve Fahrettin Biçici adını herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.